değerli Açık Radyo 99 dinleyicileri ben Deniz Utku Uluer yeni bir Yeşil Çam Arküsü programında sizlerle birlikteyiz. Bu 2017 yılının ilk Yeşil Çam Arküsü programında e, birazcık böyle geçmişte yaptığımız programları anacağız. E, ben de bu e, anış esnasında arka fonda e, özellikle 70'li yıllarda Yeşil Çam filmlerinde çalınmış e, yabancı ya da o zamanların tarihi tabiriyle ecnebi şarkılardan bir ...playlist oluşturdum. Ee, birazcık daha müzik ağırlıklı bir program olmasını istedim. Çünkü bu 2017 yılında da hani mutluluk, barış ve huzur içinde birim demiştik. Ee, belki böyle müziklerle birlikte biz de biraz huzur buluruz. Bu güzel romantik melodileri, bu romantik hatta nostaljik melodileri dinlerken de... Birazcık belki rahatlayabiliriz en azından Yeşilçam Arkevisi programı olarak da bu noktada da size biraz destek vermiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi lafı çok uzatmayayım ben e, konuşmaya geçmeden önce ilk önce bir Francis Lai'nin e, La Corse du de Deneuve e, Atraverse Le Champs e, isimli bir şarkısı var. Aslında 1972 yılında aynı isimli filmin soundtrackinde yer almış ama siz de şarkı dinleyince ne kadar çok Yeşilçam filminde, aşk e, sahnelerinde kullanıldığını... Ee, hatırlayacaksınız O zaman hep birlikte Francis Lane'in bu güzel e, bestesini dinliyoruz En romantik Yeşilçam aküsü programına devam ediyoruz. E, Francis Léa'nın bu güzel e, şarkısını dinledik. İsmi gerçekten çok uzun. E, açıkçası Fransızca olarak telaffuz edemeyiz biraz oluyor ama bu şarkı e, normalde Yeşilçam tabii ki e, filmlerinde çok kullanılmış ama o filmler için yapılmış. Ama bir şekilde e, o dönemin özellikle önemli e, ses teknisyenleri ya da e, Yeşilçam DJ'leri dediğimiz isimleri Necip Sarıcı, Kuntulgar gibi isimler. Ee, bu şarkıları epey çok filmde kullanmışlar ve bugün dinlediğimiz zaman e, belki de filmlerin asıl yapıldığı e, film müziği olarak yer aldıkları filmleri değil Biz hepimiz için Türkiye'de yaşayan insanlar olarak Yeşilçam filmleri ya daha da özellikle 70'leri o no, nostaljik ve romantik filmleri aklımıza, aklımıza geliyor Bugün tabi bu müzikleri telifleri olmadan kullanmak mümkün değil Evet 2017'nin ilk Yeşil Çam programını programında izlemiştim ben. Ee, biz daha tabii program olarak bir yılı doldurmadık ama e, Lali Beykıs'la başladığımız e, program e, serüvenimizinde de e, herhalde bir yaklaşık 30 kadar programa ulaşmış olduk. Ee, önümüzdeki e, günlerde de yine farklı konuklarla ve farklı konularla tabii programa devam edeceğiz ama... ...dediğim gibi bugün birazcık daha böyle romantik, e, nostaljik ve hani nerede nerede o eski aşklar diyeceğimiz şarkılara devam ediyoruz. Şimdi... Ee, Yeşilçam'ın e, en sevilen e, aşk hikayesi filmlerinden bir tanesinin e, soundtrack'ı olarak da yer etmiş bir şarkı var Murat, izle, Murat ile Nazlı filmi 1972 yılından e, Cüneyt Arkın'la Fatma Girik başrollerini paylaşıyorlardı filmin Bu şarkının da e, deşifresi biraz uzun zaman almıştı Leroy Holmes'un e, Romeo Juliet teması isimli e, şarkısından. Bu hem Romeo Juliet filmi temasından yer alıyor ama Leroy Holmes'un bir toplama albümünde yer alıyordu bu. E, Yanılmıyorsam Sinema e, 69 olması gerekiyor e, toplamın ismi. E, sanırım o plaktan alınarak e, filmlerde genellikle bu birazdan dinleyeceğimiz versiyonu kullanılmış. Biz e, Leroy Holmes'un yorumuyla e, Romeo Juliet temasını dinliyoruz ki Türkiye'de Murat ile Nazlı film müziği olarak da geçer. Hmm. Thank you. Thank you. Evet efendim. Bugünkü programımızda e, hani şarkının belki de nereden geldiğini bilmemiz ama o içinizi işlemiş şarkılara yer vermeye devam edeceğim. E, şimdi de aslında uzun süre ismini e, Paul diye olarak e, söylediğim ama aslında Paul e, Morva olarak da okunan bir e, sanatçımız var. Kendisi sanırım e, o kadar çok Yeşilçam filmini bilmeden e, film müziği yapmış ki e, aslında içimizden de birisi olmuş. Hatta ee, bazen James Last'ın, e, o da başka bir önemli isim çok fazla plağa kullanılmış bir isim Yeşilçam filmlerinde James Last'la da karıştırıldığı bazı yerler de oluyor ya da başka yine kendisi gibi piyano ya da e, farklı e, kompozisyonlara yer veren isimlerle de karışılıyor ama Özellikle Paul e, Morrowad'ın e, çok fazla şarkısı kullanıldığını altın çizmemiz gerekiyor ama en fazla da sanırım bu şarkısı kullanmış Isadora Cüneyt Arkın'la Filiz Akın'ın küçük sevgilim filmiyle 1971'deki küçük sevgilim filmiyle de oldukça özdeşmiş bir şarkı bu. Yine şarkıya başlayınca A o şarkı diyeceğiniz Iza Dora. İçimizi sımsıcak eden, gönül sesimizi titreten melodilerle yeşil Çam Arkeolojisi devam ediyor. Ben Deniz Utkulu'yu 94.9 Açık Radyo'dayız. Ee, daha önceki geçmiş programımızdan bahsetmiştim. 2016 yılında yaptığımız yeşil Çam Arkeoloji programlarından da bahsetmiştim programın başında. Ee, sanırım 2016 yılında benim için en e, ilginç olan e, programlardan bir tanesi e, Arzu Oka yaptığım görüşme olmuştu. Ee, uzun süre kendisiyle e, görüşmeye çalışmıştık Onun e, zamanları uymuyordu Ya da e, benim bazen zamanlarımın denk oluyordu Ama kendisiyle oturup böyle e, çok detaylı Özellikle onun bu e, Fantastik filmlerde yer aldığı, e, e, e, fantastik filmlerle ilgili olan sohbetleri de yapmak istiyordu kendisiyle. Ve e, oturduk çok uzun ve ilginç bir sohbet oldu. Yaklaşık 4,5 saat kadar kendisiyle sohbet etmiştim. Bunu daha sonra yayına iki bölüm halinde taşıdık. Tabii e, bu yaptığımız sohbetin sadece ben e, programda 50 dakika kadarını paylaşabildim ama oldukça güzeldi. Ve e, umarım önümüzdeki günlerde yine kendisiyle yeni bir görüşme yapıp e, özellikle... ...yer aldığım e, Üç öller filmiyle ilgili de sohbet yine etmeyi düşünüyoruz. Umarım e, 2017 yılında onunla da bir değişik bir sohbetimiz olur. E, yine 2017 yılında eğer e, mümkünleşebilirse e, Süleyman Turan'la e, ve onun canlandırdığı çizgi roman e, karakterleriyle de ilgili e, bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Bakalım e, 2017 bize neler getirecek... Şimdi sırada e, Philip Sardın Martin Dry şarkısı var. E, pek çoğunuz bu şarkıyı da e, büyük ihtimalle Gülşen Büyükolu ve Tarık Akan'ın e, başrolünü oynadığı Ahnere'de filmindeki e, hani o sahneden hatırlarlar. Özellikle de YouTube kanalına e, işte e, Tarık Akan'ın e, yere yazdığı "Seni seviyorum" yazısına ve o, ona e, kızgın olan Gülşen Büyükolunun e, pencereden Bakarak e, birazcık da e, hani ona hani e, seviyorum ama ne yapabilirim yani senin de yaptıkların artık e, bana yeter dedirtti diye bakışlarının e, esnasında çalan müzik dersek belki oradan hatırlarsınız biraz değişik bir anlatım oldu biliyorum. Evet o zaman biz en iyisi Flip Sartan e, Martin Dray şarkısını dinleyelim e, ve o Ahner'de sahnesini hatırlayalım. Evet e, genellikle filmlerde kullanıldığından birazcık daha uzun olan bir versiyonu çaldım. Philip Flip, e, Sardın, Martin Drive e, şarkısının ama sanırım hepiniz Aa, bu şarkı şu filmde ya da bu şu filmde diye hatırlamışsınızdır. Ama genellikle ah nerede filmini hatırlamakta fayda var. Evet e, programımızın da sonuna geldik. E, bizlere ayrılan bugünkü sürenin sonuna geldik. Ben sizler için bugün e, beş tane böyle romantik yeşilçam e, aşk filmlerini atılacak beş tane romantik e, film müziği seçmiştim. Ee, i̇nsan bugün birazcık e, bu tip e, müzikleri arıyor aslında. O günkü filmlerin e, içine yansıyan o duyguların verdiği atmosferi de galiba bugünlerde biraz e, özlüyoruz gibi geldiği için. E, hani böyle birazcık daha romantik hatta en romantik Yeşilçam Arküsü programını bugün yapayım. Yılın 2017'nin ilk programı da böyle olsun diye karar vermiştim. O zaman önümüzdeki hafta e, tekrar görüşünceye kadar 94.9 Açık Radyo'dan benden Utku eğer sizlere güzel bir hafta. Ve daha sonra hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki salı tekrar 15.30'da Yeşilçam Arkelojisi'nde sizlerle birlikte olacağız. Programımızın kapanış şarkısı da Frank Porcel'in ya da Frank Porcel'in Concerta Po' Uno Voy. Aslında bu Saint Porra'nın bir şarkısı. Frank porsel onu yorumlamış. Ve o kadar çok Türk filminde de kullanılmış ki zaten hepiniz yine dinleyince hatırlayacaksınız. Hepinize iyi günler diliyorum tekrardan.